Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Amma ba'd. Hepinize hayırlı geceler. Hayırlı dersler diliyorum. Allah niyetlerinizi halis, amellerinizi salih ve makbul eylesin cümlemizin inşallah. İlk sorudan başlayalım. İnsan sadece Allah'ın rahmetiyle mi cennete girecek diye bir soru soruldu. Musa kardeşimiz tarafından. Allah'ın rahmetinin gelmesine sebep olacak olan ameller salih amellerdir. Salih ameller olmadan Allah'ın rahmeti de gelmez. Ancak Bazen öyle olur ki, Allah'ın kulunu çok az bir ameli yüzünden cennete e, koyması söz konusu olabilir. Bir kadının e, kediyi hapsedip aç bırakması, kedinin, kedinin ölümüne sebep olmasından dolayı cehenneme girdiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi, Köpeği sulayan bir adamın da, aç olan köpeği sulayan bir adamın veya e, başka lafızlarda e, zinakar bir kadının, köpeği aç, e, susuz olan bir köpeği e, kuyudan su al, alıp sulamak, e, sulamak kaydıyla e, köpeğe bu hizmeti yapan kadının da cennete girdiğini, ifade ediyor, haber ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girmek Allah'ın rahmetiyle olacaktır. Allah'ın rahmetinin insanlara yönelilmesi için insanlarda Allah'ın bir hayır gözlemlemesi lazım. O insanlarda belli bir takım salih davranışlar, salih amellerin olması lazım. Salih ameller ne kadar çok olursa olsun... İnsan salih amelleriyle birlikte cennete girmeyi hak edemez. Peygamberler de buna dahildir. Çünkü hadis-i şeriflerde insanın biz bir göz nimetinin karşılığını bile yapmış oldukları amellerle ödeyemeyecekleri ifade edilmiş. Dolayısıyla cennete insan Allah'ın rahmetiyle girer ancak Allah'ın rahmetinin insana yönelebilmesi için insanın salih ibadet içerisinde, salih inanç içerisinde, sahih akide içerisinde olması lazım. Allah'ın hoşlanmadığı inançlardan, razı olmadığı inançlardan, şirkiyattan gördüğü, kendisine ortak koşmak olarak görmüş olduğu, her türlü inanç ve davranıştan insanın uzakta olması lazım, ehli iman olması lazım. Ee, bu takdirde Allahü Teala Onun amellerine, salih amellerine bakarak Onu rahmetiyle cennetine e, sokabilir. Evet. Kemal Dağlı Ölen kişinin ardından çocukları veya eşi ona faydalı olabilecek bir amel işleyebilirler mi? Bıraktığı malla hayır yapmak mümkün mü? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin e, öldükten sonra amel defterinin kapandığını, kapanacağını söylüyor, haber ediyor. Ancak bundan üç kişinin e, müstahni olduğunu istisna olduğunu, müstesna olduğunu e, ifade ediyor. Bunlar salih amel, e, yani sadakayı cariye, dünyaya sadakayı cariye bırakan bir insan, salih bir evlat bırakan insan ve ilim bırakan insan. E, bu üç ameli bırakan insanın amel defteri kapanmıyor. Dolayısıyla e, faydalanan ilim salih evlat kendisinden istifade edilen sadaka devam ettiği müddetçe insanın amel defteri kapanmıyor. Aynı zamanda e, kişinin evlatları tarafından sevenleri tarafından kendisi için tövbe istiğfar edilmesi ona fayda verecektir kendisi için sadaka vermeleri ona fayda verecektir. Bir takım hayırlı taatlar, ibadetler yapmak suretiyle bu ibadetlerin sevabını vefat etmiş olan yakınlarına hediye etmeleri onlara fayda verecektir. Bununla ilgili sünnetimizde birçok örnekler söz konusudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş biri için umre yapılabilir mi? sorusuna yapıla, efendim yapılabilir cevabını vermiştir. Yani onun sevabı onunla, vefat eden o kişi için bağışlanabilir cevabını vermiştir. Ancak Günümüzde çok yaygın olarak e, yapılan Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'den okumaktan hasıl olan sevabı vefat edenlere, ölülere bağışlama olayı sünnette yoktur. Sünnette böyle bir e, tatbik, böyle bir uygulama, böyle bir emir, böyle bir tavsiye yoktur. Sünnetin yapmadığı bir şeyi de Müslümanların yapmaması elzemdir. Her ne kadar yaptıkları takdirde e, hani günah almayacaklardır ama sünnete muhalif olacaklardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmediği e, o konuyla ilgili örnek bir davranışta bulunmadığı bir olayın içerisinde bulunmak, elbette sünnete tabi olduğunu ifade eden, hakiki manada teslim olan, Müslüman olan yani bir insan için e, yadırganacak bir durumdur. Sünnetle Sünnete tabi olup sünnetle yetinmek en güzelidir. Ama sünnetle yetinmezsek biz bu işi daha iyi boyutlara götürebiliriz mantığıyla yola çıkıp da her ne kadar sünnette benzer bir tatbik şekli olmamış olsa da nitekim kötü bir şey değildir biz bunu yapalım iyi olur dersek bu sünnetin çizgisinden e, çıkmak olur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür davranışlarda eee insanların olabileceğini baştan söylemiş ümmetini bu konuda uyarmıştır. Bu konuyla ilgili yere kum üzerine bir çizgi çizdiğini kumun çizginin sağına soluna ufak çizgiler çizdiğini ve sahabe sorduğunda bu uzun çizgi nedir? O Bu işte benim yolumdur. Kur'an ve sünnet yolu şu sağda soldaki çizgiler nedir? Onlar da Kur'an ve sünnet yolundan sağa sola sapanlardır. Bunların hepsi ateştedir. Ancak bu çizgide olanlar, müstesna, onlar kurtulacaklardır, kurtulanlardan olacaklardır haberini ve uyarısını yapmıştır. Durum bundan ibaret olunca değerli kardeşlerim, bu konuda dikkatli olmak lazım, sünnetle yetinmek lazım sünnetin dışına çıkmamak lazım. Sünnetin dışına çıkmak için iyi yorumlar yapmak suretiyle iyi yaptığımızı düşünmememiz lazım. Çünkü her insan yapmış olduğu işin iyi olduğunu savunabilir. Ama gerçekte o iş iyi olmayabilir. O yüzden sünnet bize İslam'ın her yönünü en güzel şekilde beyan etmiştir, açıklamıştır. Sünnetin dışına çıkmamak lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı zamanda teraktu fikum emrein ma intemessettum bihim alen Size iki şey bıraktım ki bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. El Kur'an ve Sünnetiydi. Kur'an sünnetimdir diyor. Kur'an sünnete bağlı kalmak ve İslam'ı o şekilde yaşamak lazım. Sünnet yaşanmak içindir. Sünnet takip edilmek içindir. Sünnet çizgisinde olmak içindir. Sünnet başka yollara sapmamak için önümüzde açık olarak duran açık, net bir yoldur. Müslümanlar bu yol üzerinde ahiret yolculuğuna devam etmek durumundadırlar. Çeşitli fikirlere, yorumlara, tevhirlere, tefsirlere uymak suretiyle sünnetin dışına çıkmak onlara hayır değil, şer getirecektir. Bir takım hurafeler, bidatler getirecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki asla, iki kulpa, Kur'an ve sünnete yani, sımsıkı sarılın hatta dişlerinizle de sarılın. Diyor. Bunun demesinin manası şudur. Bu konuda siz bir e, savrulma içerisinde olacaksınız. E, büyük bir güç, heva, heves veya toplumsal, popüler kültür veya işte küfri bir takım rüzgarlar veya nefsani bir takım e, rüzgarlar sizi bu e, bulmuş olduğunuz, sarılmış olduğunuz asıl kaynaktan Uzaklaştıracak, savuracaktır. Siz bu konuda bu asla, bu ki asla 450 sarılın, hatta hatta savunulmamak için dişlerinize de ısırın, tutun. Tutunun manasında e, bizi uyarmıştır. Dolayısıyla bu uyarıda Kur'an çizgis, kusyündet ve Kur'an çizgisinden asla çıkılmaması gerektiğini e, an, anlamak durumundayız, anlıyoruz. O yüzden. Ölülere neler bağışlanabilir, neler bağışlanmaz, bunlar Sünnette bellidir. Kur'an okumak bunun içinde değildir. Kur'an okumak, e, okuyarak bağışlamak, Sünnet içerisinde, sayı Sünnet içerisinde yeri olmayan bir uygulamadır. E, İkrau, Surat Yasin, Ala Mu'ta'kum hadisi vardır. Yani e, ölülerinize Yasin okuyun. Bu hadis Kitaplarda geçer ama bu hadis değerli kardeşlerim hüccet olmayacak kadar zayıftır, aslı yoktur. Yani e, zayıftır, zayıf, zafı kuvvetlidir, hüccet olmaz e, çünkü umumul belva diye bir şey var. Yani herkesin e, görebileceği görmesi gereken bir şeyi sadece bir kişi gördüyse, onu da zayıf yollardan, senedinde za zayıflık e var iken e rivayet edildiyse, burada bu konuda çok şüpheci olmak lazım. Çünkü Peygamberimiz defalarca Kabristan'a gitmiştir. Kabristan'a gittiğinde e ona, Oradaki tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği e, sorulmuş. Örneğin Hazreti Ayşe net diyelim burada diye sorduğunda ona e Esselamu aleykum daru kavmin minel mu'minina vel mu'minat. Gaffarallahu lena ve lekum ve in nahnu ve nahnu inshaallah bikum lahiqun manasında. Yani ey kabir ehli Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah sizleri de bizleri de affilesin. İnşallah biz de size kavuşacağı manasında bir e, dua, bir e, söylem içerisinde olması gerektiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe e, validemize öğretmiştir. Birkaç uygulama vardır, birkaç örnek vardır. E, ama kesinlikle ruhuna fatiha deniyor ya şimdi ruhuna fatiha okuyun diye. E, Kabir İslam'daki bütün taşların üzerinde ra yazar ruhuna fa, işte ruhuna fatiha okuyun gibi ee, burada e, bu uygulamalar sünnet dışında uygulamalardır yanlış uygulamalardır bu hasretle baktığımız zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri içerisinde örnekliği içerisinde emirleri içerisinde olmayan bir uygulamadır. Umumu belva herkesin bilmesi görmesi gereken bir e, meselede e, birkaç yoldan sahih rivayetlerle bir hadisin bize gelmemesi aslında e, o zayıf rivayetin tamamen e, zayıf olma ihtimalini tamamen hüccet olmama e, olmayacak kadar zayıf e, hatta mevzu olma ihtimalini güçlendirmektedir. Şimdi, bu, bununla, bununla yetinelim bu cevapla ilgili, e, soruyla ilgili. Yasin Suresinin 26. ayetinde, ona gir cenn e, cennete denilince keşke kavim bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama masar kıldığını. Bu ayette göre, bu ayete göre e, mahşer olmadan cennete veya cehenneme girmek söz konusu oluyor mu? diye soru gelmiş. Koray kardeşimizden. Evet. E, Yasin suresinin ikinci sayfasının altında e, gelen elçilere iman edip kavmini de ey kavmim bu elçilerin söylediğine inanın. Onların davetine inanın. Davetlerini kabul edin. Ee, onlar sizden herhangi bir mal, mülk, makam, mevki istemiyorlar. Onlar doğruyu söylüyorlar ee, dediği zaman kavmi o kişiyi öldürüyor. Ee, bunun Habib Neccar olduğu ifade ediliyor bazı tefsirlerde. O da e, ölüm esnasında diyor ki keşke kavmim e, benim nasıl affedildiğimi bilseydi. Benim, Rabbimin beni affettiğini bilseydi ve e, beni ikram ettiği grubun içerisine e, soktuğunu, soktuğunu bu insanlar beni bu öldüren bu insanlar da görmüş olsalardı e, böyle bir inkarcık içerisinde olmazlardı demek istiyorum. Burada e, bu kişinin ikram İkram gördüğü ifade ediliyor. Şehitlerin de ikram gördüğü, Allah katında rızıklandırıldığı e, ifade ediliyor. O la tequlu limen yukteru fî Allah yolunda öldürülenlere siz öler demeyin. Belhum ahyaun. Onlar hayat sahibidirler bilakis. İnde rabbihim yurzakun. Rableri katında onlar. Rızıklanırlar. Ee, ayeti kerimesi de var. Bütün bu e, ayetler birbirine yakın. Peki sorumuzun cevabı nasıl olmalı? İnsan öldüğü zaman cennete girer mi? Cehenneme girer mi? Cevap insan öldüğü zaman cennete girmez. Ancak e, mezarı kendisine gör, gözünün görebildiği kadar genişletilir. Cennette gireceği köşkünü sarayını orada ona ikram edilecek olan nimetleri görür, Rabbim bir an önce kıyameti kopar da ben de bu nimetlere kavuşayım der. Cehennemlik olan kişi de kabiri onu sıkar, daral işte bunaltır, Dar kalbi onu iyice kemiklerine birbirine geçinceye kadar daralt işte sıkar ve kendisine e, cehennemin kokusu, dumanı gelir ve kendisinin e, işte cehennemde gideceği yeri görür ve ardından Rabbim kıyameti koparma. Ben işte kıyamet koparsa gideceğim yer orasıdır der. Yani şu sık çektiğim sıkıntı daha evladır der. Bu hadis-i şeriften de anladığımız kadarıyla e, ruhlar cennete veya cehenneme girmiyorlar ama cennette gidecekleri yeri veya cehennemde olacakları yerleri görüyorlar. Ee, ve kıyametin kopacağı güne kadar da cennetlik ruhlar sevinç içerisinde, umut içerisinde bekliyor. Cehennemli kullar da korku içerisinde bekliyorlar. Cennetlik kullar Rabbim bir an önce kıyameti kopar diye dua ederken, cehennemli kullar da Rabbim kıyameti koparma diye Du, dua ve niyazda bulunuyorlar. Bu e, hadislerden anladığımız kadarıyla e, cennet ve cehennem var. İnsanlar orada şu anda yaratılmış durumda. İnsanlar orada gidecekleri yerleri görebiliyorlar. Hatta hatta insan daha ölmeden e, bu, bunu hissedebiliyor. Yani gelen can, canların, canını almaya gelen e, melek, melekler, onların e, davranışları, iyi yüzlü melekler, kötü yüzlü melekler, azap melekleri, rahmet melekleri, se, e, selamla gelen melekler ellerinde e, ipekten e, örtülerle, kefenlerle neyse e, gelen melekler, e, müjde getiren melekler, şunlar bunlar. Yani bunları gördüğü zaman daha dünyadayken insanın yüzü gülüyor. O yüzden şehitler vardır mesela. Şimdi bu e, İslam'ın ve mazlumların müdafaa edildiği bölgelerde şehit düşen kardeşlerimizin e, yüzlerindeki gülümseme ifadesini herkes görüyor. Yani bunu kafir de görüyor, Müslüman da görüyor. Kanlarının mis koktuğunu kafir de görüyor, Müslüman da görüyor. Yüzlerinin güldüğünü kafir de görüyor, Müslüman da görüyor. Ama mesela bugün e, ba, yani ehli sünnetten de olsa, batıl bir kavga uğruna e, ölen insanların e, cesetlerinin koktuğu ifade ediliyor. Birden karardığı ifade ediliyor. Ve bunları da bir takım videolarda, hani bölgede olmadığımız için bilmiyoruz ama videolarla, bir takım resimlerle, fotoğraflarla e, tespit edebiliyoruz, görebiliyoruz daha dünyadayken daha dünyadayken insanın merhamete uğramış gruptan mı Allah'ın rahmetine uğramış gruptan mı yoksa Allah'ın azabına düğüçer olacak insanlardan mı olduğu bir takım işaretlerle belli oluyor. O insanların can verirken ki durumu, sükuneti, rahatlığı, ee, şehadet getirmeleri e, bunların hepsi iyi alamet. Öbür taraftan gözlerini tavana dikmesi, yüzündeki korku ifadesi, bazen bağırması bir sağa bir sola dönmesi e, korku korkması bunlar da kötüye alamet. Demek ki daha dünyadayken de bazı şeyler belli oluyor. Umarım sorunun cevabını vermiş olduk. Aleyküm selam. Cezara kardeş. Evet. Ee, Gürkan salaç diyor ki, kabirlere işittiremezsin ayeti. Ee, Olduğu halde, imamlar cenaze sonrası ölüye telkin yapıyorlar. Evet. Cenazede e, ölüye telkin vermek yani ona sorgu melekleri geldiği zaman doğru cevapları verircesine kopya vermek, dışarıdan seslenmek sünnette olan bir şey değil. Zaten böyle bir uygulama yok. Peygamberimiz böyle bir şeyi emretmiş değil, yapmış değil, yaptırmış değil, tavsiye etmiş değil. Böyle bir şeyi o zaman hiç kimse yapmış da değil. yani. Çünkü Düşünmemişler böyle bir şeyi. Yani insanlar e, sünnetle iktifa ettikleri için e, böyle bir şeyi akıllarına bile getirmediler. Çünkü onlar biz yeni bir şey icat edelimin peşinde asla olmadılar sahabe tabiyyin, tevadü tabi. Ama bu son aslında insanları hep şunun peşinde. Yani kendini beğenmiş, kibir, kuruş içerisinde. Ben daha iyi bilirim. Ben şunu yapayım. Ben bunu yapayım. Şunu yaparsak iyi olur. Şunu yaparsak yani e, hep sünnet çizgisinden e, çıkıyorlar. Niye çıkıyorlar? Ben bir bilirimcilik var. Ben yaparım, ben ederim. Benim görüşüm isabet bulur. Ben çok iyi bir insanım. Aklıma gelen şey do vahiy gibidir, doğrudur. Yani bunu yapmakta bir sıkıntı yok. Peygamberimiz de bunu düşünseydi yapardı aslında yani. Aklına gelmedi falan. Böyle bir şeyler e, içerisinde olma. Günüm, e, günümüz... Hastalıklı insanların yaptığı işler bunlar. Ama sahabe kalbinde hastalık olmadığı için asla böyle bir şey yapmamıştır. Düşünmemiştir bile sünnet çizgisinden çıkmayı dışarı. Ama bugün maalesef insanlar her türlü e, sünnet dışı e, savrulmalar içerisinde olabiliyorlar. Bu telkin işi de sünnette asla yeri olmayan bir şeydir. Allah-u Teala ödere siz yalvarsanız da onlara bunu işittiremezsiniz. Onlar kıyamete kadar da sizi duyacak değillerdir diyor. Yani sadece onlara selam verdiğimiz zaman Allah bizim selamımızı onlara ulaştırıyor. Hepsi bu. Ee, onların e, otomatik olarak bizim selamlarımızı duymaları söz konusu değil. Allah bizim selamlarımızı, onlar için yapmış olduğumuz duaları, onlar için e, bağışlamış olduğumuz Güzel amellerin sevaplarını allah Teala duyuyor, işitiyor, allah Teala kabul ediyor ve onun izniyle bu ameller ona fayda veriyor veya izni olmasa da vermiyor. Evet, telkın işi bir kere sünnette olmayan bir iş. Sonradan çıkmış bidat bir iş. Geçelim diğer soruya. Ömer hatta En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. Onun isimleri konusunda erile sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Araf 180. Ayette geçen onun isimleri konusunda erile sapanlar kimlerdir? Çok güzel bir soru. Bu şu demek. Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın e, yüceliğini, Allah'ın kemaliyetini, O'nun eşi benzeri olmadığını, O'nun azametini, onun vahdaniyetini, onun rahmanlığını, rahimliğini, onun af ediciliğini vesaire Bütün özellikleri e, resmeden anlatan e, kelimelerdir, isimlerdir. Bu isimlerin manasını saptıranlar kimlerdir? Onlar sapa, yani hak yoldan sapanlardır. Allah'ın isimlerini nasıl saptırıyor bu insanlar? Yani bakın mesela Allah'ın bir isminden yola çıkarak buna cevap verelim. Ee, Allah Gafurur Rahim El Gafur El Rahim Allah'ın isimlerinden çok bağışlayıcı, çok merhamet edici. Değil mi? İnsanlardan da çok bağışlayan, çok merhamet eden insanlar var tabi ki kendi aralarında. Allah'ın bu sıfatı insanlarda cüz'i olarak var. Allah kendi sıfatından, kendi sıfatlarından bazılarını cüz'i olarak insanlara vermiştir. Cüz'i olarak insanlara vermiştir. Ancak insanlara verdiği kendinde olanın her ne kadar e, bir cüz'ü, bir parçası, ufak bir parçasıysa da asla ona denk değildir. Asla onun rahmetine, merhametine, af ediciliğine benzerlik göstermez. Dolayısıyla benzerlik gösterir demek isimlerde, sıfatlarda eriliğe düşmektir. Veya Allah La ya'lemul gaybe illallah. Mesela burada da ne var? Allah'ın her kaybı bildiği ve Allah'tan başkasının kaybı bilmediği ifade ediliyor. Bunu biz insanda gördüğümüz zaman Allah'tan başkası kaybı bilmez ancak ancak şu şu insanlar da kaybı bilebiliyor dediğimiz zaman ne yapmış olduk? Allah'ın bir ismini aynısını bir insanda da görmüş olduk. Onda bunu sabit görmüş olduk. E bu o şirk oldu. Bu Allah'ın isimlerinde sapmaktır. Veya, veya Allah her şeye kadirim diyor. Allah her şeyi bilirim diyor. Aklınızdan geçenleri geçecek olanları da bilirim diyor. Allah için hiçbir şey karanlık değildir. Allah için bilinmez bir şey yoktur. Allah için yapılamayacak muktedir olunamayacak bir şey yoktur. Eee ifadeleri de kendini bulan esaslar imanın ilkeleridir. Yani bu bunlar isimlerde var. E şimdi insan derse ki Allah Kulunun yarın ne yapacağını bilmez. Ki bazıları diyor bunu şimdi. Allah kulunun yarın ne yapacağını bilmez. Ne yapmış oldu? Allah'a bir eksiklik atfetmiş oldu. Veya Allah'a bir cehalet atfetmiş oldu. İşte Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda eğriliğe düşmek böyle olur. Bu örnekte. Şu anda görmüş olduğumuz gibi bir örnekte. Burada eğriliğe düşmek olmuştur. Bazı insanlar bunu maalesef hala e, gündeme getiriyorlar televizyon kanallarında. Bunu açık açık söylüyorlar bugün. Akılcı insanlar vesaire. Hatta Kur'an'dan bazı ayetlerden yola çıkıyorlar e, bunu söylemek için. Ve burada Allah'ın ayetlerini de e, tevil ediyorlar. Kendi e, inandıkları şekilde veya inanmak istedikleri şekilde bu ayetleri de Tevil ettiklerini görüyoruz. İşte bu şekilde değerli kardeşlerim Allah'ın isimlerinde sıfatlarında insanlar değişik saplantılara düşebiliyorlar. Allah'ın isimleri ve sıfatları bellidir. Bu sıfatların ve isimlerin ne manaya geldiği de bellidir. Bunlar konusunda biz tevile düşersek o zaman saplantıya düşmüş oluruz. Allahü Teala kendisi için mesela eee yedullahifauka edihim diyor. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Ya el deniyor ki efendim burada el güç manasındadır. Allah'ın eli onların elinin üzerinde nasıl olacak? E, doğru. E, ama burada bir el kelimesi geçtiyse bu sıfatı, bu sıfatı, ins, mahlukatın e, eline, ayağına, e, yaratılış şekline herhangi bir benzetme olmaksızın Allah'ta sabit görmek e, bizim vazifemizdir. Allah-u Teala, mesela hadislerde yadhaku, faukasa semavat, سمع yediz kat seman üzerinde Allah bazen güler e, küme Bazı kullarının yaptığı hayırlı işlere veya bazı kullarının işte bazı e, günahkarların salih insanlar tarafından zoraki cennete zincirlerle çekilircesine adeta böyle zoraki cennete doğru çekilmesini, çekildiğini o gayretleri görünce davet, irşat ıslah, e, emir bir maruf ve nehen münker e, gibi bir takım güzel ibadetleri taatları görünce Allahü Teala'nın güldüğü ifade ediliyor. Yani şimdi Allah güler mi? E yok ya Allah gülmez. Dediği zaman da Allah'ın ismi ve sıfatları konusunda tevhile gitmiş oluyor. Mesela Allah e, dünya semasına iner diyor hadislerde. E şimdi bu inme fiilini inme fiilini Tevil etmek Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında e, saplantıya düşmektir. Daha birçok şey var. Burada ehli sünnetin e, ittifak maalesef etmediği bir durum, e, bu gerek inme gerek e, el meselesi veya buna benzer meseleler, e, maturidiler tarafından mesela bunlar tamamen tevil ediliyor aileler tarafından tevil ediliyor. Ama Selef-i Salih bunları tevil etmemiştir. Hiçbir zaman e, Kur'an'da var olan bu ayetleri veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bu hadisleri onlar tevil etmemişlerdir. Bu konuda bir e, muabdala gibi yani e, iptalcı gibi davranmamışlardır. E, İmam Malik'in bu konudaki sözünü hepiniz duymuşsunuzdur. Mesela istiva Allah ar-Rahmanu aled ar arşistava, ar-Rahman arşa istiva etti. Buradaki istivanın ne manaya geldiğini kendisine soran kişiye, el-istiva'u ma'lumun vel-keyfiyyetu me'jhulun ve su'alu anhu bid'a'ı. İstiva malum bir şeydir. Keyfiyeti mechuldür. Keyfiyetle ilgili soru sorma. Bu da bir derttir. Bu bizim işimiz değil. Keyfiyet bize bildirilmedi ki sen keyfiyeti soruyorsun. Allah'ın celaline yakışır bir şekilde olmuştur. Bu verilen gerçek. Ee, deyip burada susmak lazım. Allah'ın celaline yakışır. Şanına, azametine yakışır bir şekilde bir istiva olmuştur. Manası budur. İstiva ile ilgili keyfiyet vermek bizim hakkımızda değildir, haddimizde değildir. Ama e, keyfiyet veremediğimiz için de inkar yoluna gidemeyiz. vardır. Allah bilir. Keyfiyetini Allah bilir. Keyfiyet onun celaline, azametine yakışır bir şekildedir. Ama biz bilmiyoruz demek. Ehli sünnetin bu konuyla ilgili e, bir e, ortak görüşüdür. O diğer görüşler biraz daha nedir? E, i̇şte teviller, onlar teviller oluyor. Onlar bir takım sapmalar oluyor maalesef. Evet. Şimdi geçelim diğer soruya. E, Soruda. da Kur'an-ı Kerim'in her asra bakan Kur'an-ı Kerim'in her asra bakan bir vecihi, yönü vardır deniliyor. Bunu nasıl anlamalıyız diyor Koray? An. Şimdi Kur'an-ı Kerim genel hükümler içeriyor. Genel desturlar koyuyor. Eee ...adaletin, insaniyetin, kulluğun genel sınırlarını belli ediyor. Ee, zaman içerisinde oluşabilecek her türlü probleme de bu genel ifadeler e, ışık tutuyor. Bize doğru, doğrunun nerede olduğunu gösteriyor. E, o yüzden e, burada... Kur'an-ı Kerim'in e, her asra hitap edişi, her asırda meydana gelebilecek beşeri, insani problemlere karşı çare oluşu e, değerli kardeşlerim, bu e, genel ifadelerin tutmuş olduğu ışıkla olmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu e, Anayasadır. Bir de yasalar vardır. Anayasaların altında bir de yasalar vardır. E, yasaların altında da kanunlar vardır. Kanunların altında e, mevzuatlar vardır. Mevzuatların altında da yönetmelikler vardır. Yönetmeliklerin altında da bir takım e, idari kararlar falan vardır. İdari kararlar vardır her kurum içerisinde. İşte Kur'an-ı Kerim bu hiyerarşik yapı içerisinde anayasadır. Anayasadır. Siz bir kanun yapmak istersiniz. Anayasaya muhalif olmamak üzere o kanunu yaparsınız. Yaparsınız. Ama yapmış olduğunuz kanun anayasaya aykırıysa o yasa anayasaya aykırıysa onu yapmaya hakkınız yoktur. Anayasa Mahkemesi'nde iptal edildiği gibi Allah indinde de o makbul değildir. iptal edilir. Ee, Kur'an-ı Kerim'in bu e, cihan şumul oluşu, inen son kitap oluşu, e, mütekamil oluşu, el-yewme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekum Bugün size e, sizin dininizi tamamladım. Ve size olan nimetimi tamamı erdirdim. Ve din olarak size İslam'ı seçtim. Yani bu, bu Kur'an-ı Kerim'in içerdiği bütün kanunları, emirleri, nehileri din olarak seçtim ve bundan ben razı oldum. Sizin adınıza ben bundan razı oldum. Benim razı olduğum kanunları, ana kanunları içermektedir diyor. Şimdi durum böyle olunca Kur'an-ı Kerim insanın e, havaici asliyesinin yani e, beş temel asli zaruri ihtiyacını korumak için e, tamamen e, bütün emirleri, nehirleri kanunları e, özellikleri içermektedir. Can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyeti, din emniyeti, akıl emniyeti bütün bu 5 zaruri ihtiyacın korunması için genel ilkeleri koymuştur. Dolayısıyla insan hangi asırda canı tehlikeye girerse Kur'an-ı Kerim'de cevabı ilacını bulacaktır. Malı tehlikeye girse Kur'an-ı Kerim'de ilacını bulacaktır. Dini tehlikeye girse Kur'an-ı Kerim'de ilacını bulacak. Aklı tehlikeye girse veya ırzı işte canı tehlikeye girse, Kur'an-ı Kerim'de canını, malını, ırzını, dinini, aklını nasıl koruyacağına dair gerek ferdi planda yapılması gerekenler, gerek ailevi planda yapılması gerekenler, gerekse toplumsal planda, evrensel planda yapılması gerekenlerin hepsi Açık ve net olarak ana hatlarıyla bizlere gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim bu özelliğiyle bütün asırlara hitap eder. Bütün asırlarda oluşabilecek muhtemel sorunlara cevap niteliğindedir. Bütün problemleri çözücü niteliktedir. Yeter ki biz onu iyi anlayalım. Evet. Kamil Ulusoy. Sünneti terk edip yalnız Kur'an ile amel etmek isteyenler var. Bu konuda ne dersiniz? Kur'an çok yanlış bir şey. Peygamberimiz size iki asıl bıraktım. Bunu asla sımsıkı sarılın, dişlerinize ısırın, sarılın. Bu iki asıldan kopmadıkça benim yorumdan kopmazsanız çıkmazsınız diyor. Bunlar nakli deliller. Daha birçok delil var ama Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Kur'an-ı Kerim'deki bizzat ayetler e, sünnetin tatbik edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani e, ne diyor? Size وَمَا أَعْتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُضُوهُ Resul size neyi getirirse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ مِنْهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ Sizi hangi şeyden nehy ettiyse de elinizden geldiği kadar ondan kaçının. Ona yanıt uyan hava, in hava illa vahiyi yuha, o hava havasından konuşmaz. Onun konuştuğu her şey vahiyedir, Vahyin kontrolündedir, e, vahiyin ışığında konuşur. E, daha birçok delil var. E, bu delillere baktığımızda peygamberimizin bu dini ee, bize açıklarken efendim e, göstermiş olduğu ilkelere, davetine e, baktığımızda sünnetsiz bir yaşamın olmayacağını görüyoruz. Sünneti inkar, küfür. Eğer sahih bir sünnet varsa peygamberimiz onu yaptı. Sünnet. Yani onu inkar ediyorsun. Bu, bu olmadı. Yani peygamber burada yanlış yaptı de, dediğin zaman kafir oldu Sünneti kabul etmemek sayı olduğu halde peygamber bunu yapmıştır dediği halde hala onu kabul etmiyorsa, bu yanlıştır diyorsa bu küfürdür. Çünkü e, sünnet Kur'an'ın tefsiridir. E, Birçok muamelat, ukubat ve hukuksal işler oluşturur. E, Sünnetin açıklayıcı ve tatbiksel özelliğiyle ortaya konmuştur, gösterilmiştir, açıklığa, vuzuha kavuşturulmuştur. Ancak bu akım, yani biz Kur'an'la yetinelim, sünneti bırakalım diyen insanların temsil etmiş olduğu bu akım, sünnete düşman bir akımdır. Ancak Sünneti İslam'dan kopardıkları zaman sıra Kur'an'a gelecektir. Kur'anı da bu insanlara bakıyoruz hala önümüzde örnekleri var görüyoruz. Sünnetten işine gelmedik gel gelmedikleri e, hadisleri atıyorlar. Bunlar e, ya zayıftır ya mevzudur onlara göre atıyorlar onu. Sonra akla uygun olmadığını düşündükleri ayetleri de tevil ediyorlar. Yani o ayetlerin de içini boşaltıyorlar. Mesela bu Kurancılar Recm olayının Kur'an'da olmadığını işte savunarak İslam'da böyle bir şey olmadığını var olan sünnette e, her ne kadar olsa bile sünnette amel edilmeyeceğinden dolayı İslam'da ...rejim olayının olmadığını... ...savunabiliyorlar. Yine mesela... E, ...örtü konusu olsun veya... ...buna benzer birçok konu var. E, Kur'an-ı Kerim'de... ...bunlar anlatılmış... ...ancak... E, ...sünnette... ...tamamen temsil edilmiş... ...nasıl algılanması gerektiği... ...anlatılmış... Bunlar sünnetin Kur'an'a yaklaşım tarzını kabul etmek istemiyorlar. Sünnetin yani Allah'ın Resulünün kendisine inen ayetleri açıklamasına ki bunlar sünnettir. Bunlar razı değiller. Bunlar ne yapacaklar? Diyorlar ki biz Kur'an'ın sünnetle tefsir edilmesine karşıyız. Kur'an'ın peygamber tarafından tefsir edilmesine, yani bunu söylemek istiyorlar. Başka ne olsun yani? Sünnet inkar budur. Kur'an'ın e, kendisine inen peygamber tarafından tefsir edilmesine, nasıl anlaşılması gerektiğine dair e, açıklamalar da bulunulmasına bunlar karşılar. Yani ne olacak? Bırakacaksınız bunlara Kur'an'ı. Bunlar istedikleri gibi tevil yapacaklar, tefsir yapacaklar. Bunlar zındıklardır. Bunlar zındıklardır. Bunlar kafirlerdir açık açık söyleyeyim. Bunlarla, bunlarla bir yere gidilmez. Sünneti inkar eden bir insan İslam'ı inkar etmiştir. Peygamberi inkar etmiştir. La ilahe illallah dedikten sonra Muhammedun Resulullah dememiştir bu insanlar. Dolayısıyla bunların tevhidi eksiktir. Bunlar zındıklardır, kafirlerdir. Evet. Haluk, Kur'an'ı Kur anlarlar diye kalplerine örtüler, kulaklarına ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Kehf suresi 57. Ayetine göre Kur'an'ı anlamak isteyip de anlamasınlar diye kulaklarına ağırlık koymak kulakların e, nedendir? allah Teala bu ayet-i kerimede e, onların kulaklarında bir ağırlık olduğunu söylüyor. fi اَذَانِهِمْ وَقْرًا onların kulak yani işitme duygu duy, e, işitme e, duyularında bir ağırlık var yani aslında kalplerinde ağırlık var izanlarında ağırlık var inançlarında e, bir ağırlık var e, bunu söylemek istiyor allah Teala e, peki bu ne demek? Allah Teala bu ayetin zahirinden de anlaşılacağı gibi insanlar Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine mühür vuracak değil, kulaklarına ağırlık koyacak değil, gözlerine perde çekecek değil ancak Allah Teala küfründe inat eden asla ıslah olmayacak olan Ezeli ilmiyle de bunun belli olduğu vakalarda o insanlara bir, iki, üç, dört, beş, altı defa, yedi defa, belki yüz defa uyarılar göndermesine rağmen, elçiler göndermesine rağmen, kitaplar göndermesine rağmen, inatla inanmayan, inatla inanmayan, ıı, Peygamberlere düşmanlık yapan, inananlara düşmanlık yapan, kitaba düşmanlık yapan, Allah'a ve onun dinine küfreden ve sürekli bu inat içerisinde, bu azgınlık içerisinde olan adeta Kur'an'ın ayetlerine karşı e, kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan, kalplerini, izanlarını kapayan bu insanların bu istedikleri şeyi Allah Teala istekleri doğrultusunda halk eder. Yani yaratır. Ve işte onların kalplerine örtü koyması bu manadadır. Yani onlar kalplerinin anlamaması için kapanmasını istiyorlar. Allah Teala da onları bu isteklerinde muvaffak ediyor. Yani Allahü Teala, kötülüğü arzu eden, kötülüğü seçen, kötü yolda ilerlemek isteyen, sapkın olmak isteyen, şeytan olmak isteyen şeytani yolda olmak isteyenin bu isteğini gerçekleştirmesi veya bu isteğini gerçekleştirecek gücü, zamanı, enerjiyi ona bahşetmesi razı olmadan tabii, razı olmadan imtihan gereği bu gücü ona bahşetmesi. İşte onların kalplerine örtü koymasıdır, kulaklarına ağırlık koymasıdır. Onlar bunu isterler, Allah da koyar. Böyle al, al, anlayabiliriz. Bir de şöyle anlayabiliriz. Bu daha hafif bir yorum ama şimdi anlatacağım. daha şey bir yorum, daha ağır bir yorum. Allah Teala uyardı bir uyardı, iki uyardı, elçiler gitti, kitaplar geldi, ayetler geldi, adam inat ediyor. Olmaz. Anlamak istemiyor. Allah Teala dilerse dilerse onların kalplerini mühürler. Tamam. Yani bu kadar size imkan verildi, bu kadar fırsat verildi, defalarca defalarca siz uyarıldınız. Hala anlamak istemiyorsanız ben de sizin kalbinizi mühürlüyorum. Diyebilir. Bu da Allah'ın hakkıdır. Çünkü defalarca uyarılmalarına rağmen kulakları sağır olmuştur, gözleri kör olmuştur, kalpleri e, algılamaz, anlamaz olmuştur, gafil olmuşlardır ve ceza olarak da kalpleri mühürlenebilir. Bu biraz daha sert bir yorum. Daha sert bir şey daha var. Bundan daha sert bir şey var. Adam sürekli günah işliyor. Bak Müslüman da olabilir bu insan. Müslüman da olabilir ama sürekli zina ediyor, sürekli zulm diyor, insanların hakkına, hukukuna giriyor. Hırsızlık yapıyor, çalıyor, zulm diyor. Yani insanları ağlatıyor, zulm diyor, katlediyor, yaralıyor. Yani elinden, dilinden sürekli insanlara eziyet geliyor. Ve bu insan daha 20 yaşlarında olabilir. Allah Teala ona daha fazla yaşama imkanı vermeden elem verici, elin bir kaza, elin bir kaza görüntüsünde veya elin bir cezalandırma ile onu tarafına alabiliyor. Hayatına son verebiliyor. Çünkü niye? Ya sen sürekli günah işliyorsun, sürekli aymazlık yapıyorsun, sürekli insanların hakkına, hukukuna giriyorsun ve insanlar sana beddua ediyor. Allah'ım al bunu. Biz alamadık hakkımızı sen al ya Rabbi. Bunu gebert bu insanlar bunun şerrinden kurtulsun diye onlarca insan her gün beddua ediyorlar. Onların duasını kabul eden Allahu Teala bu tür kulların yaşam haklarını o noktada alabilir. Bu da Allah'ın adaletine bir halel getirmez çünkü defalarca kendisi uyarmıştır. eee Esasen insan bir defa uyarıldığında hakka gelmesi lazım. Bir defa uyarıldığında. İkincisi rahmettir. Üçüncü uyarlış rahmettir. Dördüncü uyar uyarlış rahmettir. Değil mi? İnsanın her e, bulu erdikten sonra tövbe etmediği her nefes onun için bir rahmettir. Onun için bir merhamettir. Ona verilen bir fırsattır, dönüş fırsatıdır. Her nefes, her nefes ve milyonlarca fırsat veriliyor... Trilyonlarca fırsat insana bu şekilde bahşediliyor ve belki e, trilyon bir trilyondan sonra Allahü Teala e, onun e, artık ıslah olmayacağını bildiği için ona onu tarafına bir ceza vererek tarafına geçirebiliyor alabiliyor. özellikle kendisine beddua ediliyorsa özellikle insanları e, sapıklığa davet ediyorsa Böyle bir cezai müeyyide ona uygulanabilir. Allahü Teala, wa l-nudiqa nahum min al-adabil adna, du'n al akbar. Onlara biz daha dünyadayken azabın bir parçasını tattırırız. Daha büyük azap olayın gerisindedir, ahirettedir buyurmakta. Demek ki insanların bir bölümüne dünyadayken bir ceza gelebilir. Bu ceza bazen ölüm olur, bazen sakatlanma olur, bazen bir hastalık olur vesaire. Allah'ın askerleri çok. Allah cülümüzü muhafaza etsin bu tür saplantılardan ve cezalanmalardan. Evet. <gülüyor> Kalem abi. Araf suresi 16. ayette. Şeytan neden Allah'a beni azdırdın, beni saptırdın demektedir. Diyor. <gülüyor> evet. Ee, Şeytanı azdıran Allah değil. Ama şeytan böyle söylüyor. Beni azdırdın, beni azdırman karşılığında bana mühlet ver, ben de insanları azdırayım diyor. Ee, şeytanın bu sözü Allah'ın sözü değildir. Yani bunu karıştırmamak lazım. Ee, i̇blis, beni azdırdın diyor. Faturayı Allah'a kesiyor. Allah iblise az demedi. Allah iblise itaat et dedi. Ademe secde et dedi. Gururlan, kibirlen demedi ki. Allah itaat dedi itaat et dedi. O itaat etmek istemedi. Allah'ın emrini sorgulamak istedi. Nasıl olur dedi ey Allahım. Sen iyi düşündün mü bunu? Bana kalırsa ateşten yaratılan bir varlık. Çamurdan yaratan bir varlıktan daha üstündür. Ee, bana kalırsa öyledir yani. Ben üstün olmam gerekirken nasıl olur da sen onu bana üstün yaparsın? Ee, bu konuda biraz daha düşünür müsün? Veya bu emrini gözden geçirir misin? Bana biraz tuhaf geldi yani. Ben bunu al anlamakta zorluk çekiyorum. Bana dokunuyor. Dokunuyor bana bu. Yani ağır geldi bana bu. Şeytanın refleksi bu. Tepkisi bu oldu. Ve bu yaptığından dolayı kafir oldu zaten. Şimdi şöyle düşünüyorum da insanlardan Allah'ım yani seni seviyoruz ama yani faizi niye haram kıldın? Zinayı niye haram kıldın? Ne gerek vardı Allah'ım? Bunlar yani niye zorlama yok, vurma yok, kırma yok yani. Alan razı, veren razı. Zinada alan razı, veren razı. Hatta iş bittikten sonra karşılıklı taraflar İyi de oldu Allah senden razı olsun diye diyorlarmış yani böyle şeyler. E şimdi e, Ya Rabbi sen bunu niye haram kıldın ki? Ne gerek vardı? Yani diyen insanlar e, bu iblisin yaptığı işten farklı bir iş yapmıyorlar aslında. Daha da kötüsünü yapıyorlar. He. Şimdi e, sorumuz neydi? Eee <gülüyor> Sorumuza dönersek efendim Allah'a şeytan iblis diyor ki sen beni neden azdırdın? Beni azdırman karşılığında bana mühlet ver ben de kullarını azdırayım. Evet. Ee, bu iblisin sözüdür. Allah'ın sözü değildir. Dolayısıyla Allah iblisi azdırdı. Onun azması için Baskı yaptı, onu yönlendirdiği manası buradan çıkmaz. Manası buradan çıkmaz. Buradan çıksa çıksa şu çıkar. İblis der ki, Allah'ım bu Adem'i yaratmasaydın ardından da ey melekler bu Adem'e secde edin demeseydin Bizi böyle bir imtihan ile böyle bir fitne ile denememiş olsaydın bu sapıklığımız, kibrimiz ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla bizi imtihana tabi tutarak e, sapmamıza neden sen oldun der gibi bir e, durum var burada. Evet burada Allah Teala emir buyurmuş. allah Teala'nın buyurduğu emri yapmayan insan bu emir karşı, karşısında fitneye düşmüştür. Bozguna uğramıştır. Bozulmuştur. Aslını kaybetmiştir. Özünü kaybetmiştir. Verdiği sözü kaybetmiştir. Dolayısıyla sapmıştır. Bu imtihan onun saplantısını tespit açısından önemlidir. Saplantısını tespit etmiştir. Onun için bir fitne olmuştur. Onun e, bozukluğunun göstergesi olmuştur. Aynası olmuştur. Dolayısıyla Allahü Teala'nın böyle bir imtihanı yapmış olması e, sanki onları saptıran yolu açmış olmasıdır şeklinde bir düşünceyle Şeytan bu mantıkla e, beni saptırdın demiştir. Yani beni imtihan ettin, ben de kaybettim. Bu imtihana beni tabi, tabi tutmasaydın ben de kay kaybedenlerden olmayacaktım manasında e, bunu söylemiştir. İşin doğrusu nedir? allah Teala kulunu imtihan eder. allah Teala kuluna istediği emri verir. İstediği emri emreder. İstediği şeyden nehyeder. Onun işine kimse karışamaz. Ee, onun işi, her işi bir hikmete binaen yapılmıştır. Onun işi, ameli sorgulanamaz. Ee, onun amelini, onun işini, onun hükmünü sorgulamak demek, onu beğenmemektir. Ona bir eksiklik izafe etmektir. Onu beğenmemek, ona eksiklik izafe etmek küfürdür. Kuluktan çıkmaktır. Dolayısıyla e, burada şeytanı azdıran Allah değil, şeytanın kendisidir. Şeytanı kibir, kibire düşüren şeytanın kendisidir. Bugün e, asla as, as, secde etmeyenler var. Allah'a secde etmeyenler var. Bunların bu davranışı da şeytani bir e, kibirden başka bir şey değildir. Yani orada Allah, İblis'e demiş olsaydı İblis bana secde et belki on defa secde yapacaktı. Başını kaldırmayacaktı İblis. Ama İblis'in beğenmediği şey kendisinden sonra yaratılan hatta, hatta bütün meleklerin endişeyle izlediği ya Rabbi bunu yaratıyorsun ama yeryüzünde kan dökecek bu insan, bu insanlar e, dediği, bütün mülekler bunu söylediler, evet. Bu böyle bir şey var. E, Ayette görüyorsunuz Bakara suresinde. Bu insanlar yeryüzünde e, kan dökecek e, Ya Rabbi dedikleri vaki Kur'an'da anlatılıyor. Şeytan Ta o zamandan beri bu sözü söyleyenler içerisinde ama allah Teala emir buyurduğunda bütün melekler söyledikleri o sözü unutup Allah'ın emrine itaat ettiler secdeye gittiler. Ama iblis hariç. İblis ha, e, yani o eskiden kalbinde var olan o endişeden yola çıkarak o kibirden, o beğenmezlikten yola çıkarak e, bu emri yerine getirmedi. Ve bu şekilde kafir oldu. Ve iblisin secde e, etmesi gereken Adem'di. Bugün insanların, Müslümanların secde etmesi gereken kim? Allah. Hala secde etmiyorsa iblisten daha kötüdür. İblis Allah'a secde ediyordu. İblis Allah'a secde ediyordu. Yani iblisin namazı vardı. Allah'a. Ama orada bir hata etti. Bugün namaz konusunda tembellik yapan kibir içerisinde, gurur içerisinde ne gerek var? Benim buna vaktim mi var? Şimdi abdest alacaksın, camiye gideceksin, bir sürü bakit harcayacaksın. İşimiz gücümüz var kardeşim, böyle boş işlerle uğraşamayız. Bunlar yani, tamam yani. Benim buna vaktim yok. Benim yapacağım işler namazdan daha değerli. Benim yapacağım işler daha önemli olduğu için ben namaz gibi basit bir konuya vakit ayıracak kadar aptal değilim. Bunlar ayranlar. Bunlar zaten yaşları getmiş, işleri bitmiş. Bunlar gidecekleri yerde yok. Çalışamıyorlar zaten. Öyle gidiyorlar işte camiye. Gitsinler. Ama biz işimiz gücümüz var kardeşim. Bizim işimiz namazdan daha önemli diyen her insan iblistir. Ve namaz kılmıyorların birçoğu da maalesef bu görüşe yakındır. Allah korusun. İblislik yapıyorlar yani. Evet, bunu da sanıyorum yeterli bu açıklamalar. Hülya Tuğlu, adetli bir kadın başka bir kadına Kur'an öğretebilir mi? Şimdi bu önemli bir soru buna cevap verelim. Sohbetimizde de bitirelim. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın abdestsiz e, tutulamayacağına dair açık ve net bir hadis, bir bir ayet yok. La yemessuhu illel mutahharûn ancak ona temiz olanlar el sürebilir manasındaki ayette bazı müfessirler, e, kafirlerin, inkarcıların necis olarak Kur'an-ı Kerim'de tasvir edilen, tanımlanan insanların ona el süremeyeceğini, onu alıp da onunla ilgili abes bir... E, hakaretvari bir tutum ve davranış içerisinde e, olamayacaklarını ve böyle bir tutum içerisinde e, olacak olma ihtimallerine karşın onlardan bu sahifelerin uzak tutulması gerektiğini ifade eden bir ayet kelime. E, bazı müfessirler böyle söylüyorlar. Yani Müslüman Abdestsiz de olsa e, bu tahirdir temiz temizdir Çünkü iman etmiş olması onu tahir yapmıştır onun necis olmaktan kurtar e, kurtarmıştır innemel müşrikune Necisun ait kelimesinde muhakkak ki müşrikler necisstir e, ifadesinden İslam'a girmeleriyle e, bu ayete muhatap olmaktan Onları kurtar, e, kurtarmıştır. Onlar bu necasetten kurtulmuşlardır. Manevi necaset bu. Bundan kurtulmuşlardır. Dolayısıyla tahirdir onlar. Müslümanlar Müslümanın Müslümana artığı e, helaldir. Müslümanın artığı tahirdir. E, e, yani temizdir, yenebilir. E, ve Müslüman her zaman e, abdestsiz de olsa Büyük abdest olmayışı durumu hariç e, temizdir. Bunu söylüyor bazı fesirler. Dolayısıyla abdestsiz olarak, yani kusul abdesti olacak ama, abdesti olarak Kur'an'a el sürebileceklerini ve okuyabileceklerini ifade e, ediyorlar. İşi garantiye almak isteyen ulema ise, diyor ki Müslüman'ın tahareti abdesttir, yani gusul abdesti ondan sonra namaz abdesti bunların ikisi olmayınca e, Müslüman Kur'an'a el sürgümelidir. Diyorlar ki, bu ikinci görüş e, daha yaygın görüştür, Cumhur'un görüşüdür. Yani Kur'an'a abdest almadan El sürülmez görüşü daha yaygın bir görüştür. Daha büyük ülemalarca benimsenmiştir. Ama diğer türlü yorumu da yabana atmamak lazımdır. Bu abdest meselesi. Şimdi geldik sorumuza. Soru da adetli bir kadının Kur'an öğren Kur'an'ı öğrenmesi veya öğretmesi durumu nasıldır? Konuyla ilgili. Ülemanın fetvası var. E, gerek diyanetin fetvası, gerekse Suudi Arabistan fetva kurulunun fetvası. Kur'an-ı Kerim'i tutmadan veya bir bez ile tutmak suretiyle okumanın veya okutmanın e, özellikle Kur'an talebeleri için, hafızlık yapanlar için, Kur'an kursu hocaları veya Kur'an kursu talebeleri için veya sürekli virdi Kur'an olan, Kur'an okuyan e, zikri virdi, Kur'an okuyan, Kur'an okumak olan insanlar için e, bir engel olmadığı, Kur'an-ı Kerim'in sayfelerine ellerini sürmeden, veya eldiven ile el sürerek veya bir bez ile el sürerek veya bir kalemin ucuyla sayfaları açarak adetli kadının Kur'an-ı Kerim'i okumasında veya okutmasında bir beis yoktur demişlerdir. Aynı zamanda 15 gün adet gören bir kadının 15 gün boyunca Kur'an'dan Uzak kalışı da bir rikstir. Ee, onun için büyük bir e, nasipsizliktir. Yani eksikliktir. Bu eksiklik e, meydana gelmesin diye bu e, fetvalar e, maslahat açısından da düşünülmüştür. Aynı zamanda hafızlık yapan bir kız talebe 15 gün adet görmüş olsa, 15 gün Kur'an-ı Kerim'e el sürmemiş olsa hıfzını tamamlayamayacaktır. Veya Kur'an kursu talebeleri 15 gün Kur'an kursuna gelemeyeceklerdir. Uzak kalacaklardır. Yani bütün şeyler var. Dolayısıyla adetli olmak buna engel değildir. Bir kalem ucuyla sayfalar açılabilir veya eldiven giyilmek suretiyle sayfalar açılabilir ve Kur'an-ı Kerim okunabilir demişlerdir. Ancak cenabet olan kişi için ittifakla ittifakla Kur'an-ı Kerim'i ezberden dahi okuyamayacağı, bir ayet dahi okuyamayacağı temizleninceye kadar, bir ayet dahi okuyamayacağı. Çünkü bunun e, büyük hades olduğu, e, el hadesü'l ekber dediği, yani büyük hades olduğu. E, büyük manevi kirlilik olduğu bu haseple böyle, bu tür insanların kadın olsun erkek olsun e, Kur'an-ı Kerim'i tutamayacakları, okuyamayacakları ezberden dahi okuyamayacaklarına dair ittifak vardır icma vardır. Evet. Bu da son sorumuz e, olsun inşallah. Bir soru daha var ekranda daha da yazmayalım inşallah. Araf ehli e, kimdir, kimlerdir? Evet, Araf ehli bunlar e, cennetlik ve cehennemlik kulların iki bölüme e, ayrıldıktan sonra sağ tarafa, sol tarafa ayrıldıktan sonra amelleri, iyi amelleriyle kötü amelleri denk gelen insanların da e, arafta kalacakları, orta bir noktada kalacakları, onların af edilmeyi umdukları ve bu af edilmek için yalvardıkları e, bize hadislerde ifade ediliyor. Arafta olanlar, yani sağ taraftakilerle, sol taraftakilerinin e, e, ortasında bir yerde af edilmeyi bekleyen İyilikleriyle kötülükleri denk gelen insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Ha, bir Daha sonra yazmayalım. Bir soru daha yazdı. Musa kardeşimiz. Aşır sure veya ayet okunduktan sonra El-Fatihah denilmesi sünnet midir? Hayır değildir. El-Fatihah denmek sonradan çıkmış bir bidaktır. Ee, sünnette bunun yeri yoktur. Ama demediğiniz zaman, sohbetten sonra bile diyoruz, demediğiniz zaman öyle bir yaygın hale gelmiş ki, sanki siz çok büyük bir ayıp yaptınız. Sizin hocalığınızdan da bir şey çıkmaz. İlminizden de bir şey çıkmaz. Siz, sizin söylediklerinizi e, asla e, işte kale almayız şeklinde bir Kötü netice olduğundan dolayı bu bidati bizler işliyoruz bazen. Yani yanlış bir şey. Ama işliyoruz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala e, amellerinizi makbul eylesin. Niyetlerinizi salih eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayırlı geceler. Esselamu ve Rahmetullahi ve barakatuh. Ben mikrofonu Musa kardeşimize bırakıyorum.